să-n spuni n-aioc când săvii să mai șoară marjei n să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 Thank you. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Mahmur Ketencoğlu ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Tuna'nın beri yanındasınız. <gülüyor> Ve şu an itibariyle... Evet, bir ses duydunuz. O da... Geçen hafta size sözünü verdiğim gibi... E, Edin arkadaşım. Müzisyen, araştırmacı. E, aynı zamanda... Trakya Üniversitesi'nde akademisyen. Detaylara gireceğiz zaten. Ee, ...yanımda oturuyor... ...ve onun sesiyle başladık... ...hoş geldin Evrimciğim... Hoş bulduk Muammer abi... Ee, <gülüyor> ...çok... ...hani ben geç demeyi sevmem ama... ...azıcık geciken bir buluşma bizimki... ...yani sekiz dokuz senedir... ...hep e, sanal ortamda... ...ve telefonla konuştuk... E, ...nihayet kısmet bugünmüş ve... Yani ...sen İstanbul'a geldin Edirne'den... ...evet benim konuğum oldum Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Büyük bir keyif benim için seni ağırlamak burada. Yani aynı keyif bana dediğin gibi senin de yaklaşık 9-10 yıl belki oldu. Hep böyle görüşüyoruz, yazışıyoruz falan. Böyle köprünün altından çok sular aktı. En bence her işte ayrı vardır derler ya. Belki bugün olması gerekiyordu. Ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim benim konuğum. E, i̇kimiz de olgunlaştık. Evet. Birbirimizi <gülüyor> anlamamız belki daha kolaylaştı şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Erim'cim sana önce bir sürpriz bilgiyle e, başlatayım programı. Evet. Bunu daha önce de söylemedim sana. Benim lisede müzik öğretmenimdi ki e, döneminin idealist müzik öğretmenlerinden biridir. Evet. Onun soyadı da Kaşıkçı'ydı. Ben, ne mutlu bana. <gülüyor> <gülüyor> e, Muharrem Kaşıkçı'ydı o. Tabii bir akrabalık olduğunu zannetmiyorum. Valla yani Muharrem Kaşıkçı diye bir akrabam yok. Ee, benim Kaşıkçı soy ismim dedelerimden geldiğini biliyorum. Ee, onun işte benim dede bizimle müzikle ilgili olan kısmı da şu. O benim tahta kaşık yapan rahmetli dedem. Hmm. Aynı zamanda çok güzel kaval çalıp bağlama da yaparmış ee, onların ürettiğini biliyorum. Ee, bizim Kaşıkçılık oradan. <gülüyor> Anladım. Kaşıkla yapıyormuş o zaman. Evet öyle, öyle dedelerimden dinlediğim o büyük dedemiz kaşık yaparmış tahtadan. Evet, o zaman e, yani Evrim Kaşıkçı kimdir? Bir e, açıkladı dostlarına. Kabaca bir istersen portre çizelim. Tabii kısaca. Hem e, arada konuşmaların arasına e, yaptığın iki tane albümden şarkılar serpiştireceğiz. İlk e, parça seller aldığı Edirne'nin ...en görkemli türkülerinden biridir evet. bence. Ee, ve Edirne Türküleri başlıklı albümünden geldi. Evet, Edirne, albüm... Edirne'den e, diye bir albümde o iki yıl önce yaptığımız bir albümdü. Geçen sene yayınlandı galiba. Tabii ki. Yani yaklaşık iki yıl oldu. E, 2014 Ocak ayında biz yayınlamıştık onu. Ama dijital platformlarda falan yayınlandı sadece. E, fiziki olarak bir dağıtım olmadı. ...edirne'de e, ilk yaptığımız... Benim, benim, ilk, evet, ...benim de ilk albüm çalışmamdı aslında o. E, müzik, yani şöyle kısaca bahsedeyim... E, ...ben Edirneliyim e, ama bu ülkedeki birçok Balkan e, göçmeni kökenli insan gibi... ...benim dedelerim de bugün Balkanlarda e, olan Türkiye sınırlarında olmayan topraklardan ülkemize gelmişler... Ee, ilkokul Meriç ilçesine, Edirne'nin Meriç ilçesine gelmiş e, dedelerimiz. Ben e, ilkokul sonrası ortaokul liseyi köy Enstitü kökenli ve benim bugün hala işte e, Trakya'nın Oxford'u diye böyle tanımlıyorum. Kepirtepe' mi özlüyüm ben? Ortaokul liseyi yedi yıl boyunca orada okudum. Sonrasında eğitim fakültesi, Trakya Üniversitesi eğitim fakültesinde sınıf öğretmenliği e, bitirdikten sonra yönetim alanında bir master yaptım. Ama ee, o akademik alana bir süre ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra da uluslararası ilişkiler alanında yine müzik boyutu olan, yani dedelerimin borcunu ödedim diye söylediğim Batı Trakya'da e, müziğin Türk-Günan kültür etkileşimine etkileri diye bir e, uluslararası ilişkiler tez çalışması yaptım. Ee, Halen, hı -hı. Hocam, yani Akşerim sahibiymiş ki, hani Uluslararası ilişkilerde e, müzik konulu bir tez niye yazıyorsun kardeşim falan demedi mi? E, bu, yani şöyle bir şey oldu. <gülüyor> ben tabii onu ikinci yüksek lisans falan olunca biraz böyle daha hobi e, gibi e, başlayarak yaptığım bir şeydi. Bir de müzikle ilgili ilgi tabii e, aynen e, senin de olduğun gibi Muammer abi. E, yaklaşık 20 yılı geçmiş yani ben böyle do, 1993'te böyle lise yıllarındayken düğünlere falan giderdim. Düğüne giderdim, klavye çalardım. Oradan başlayan bir müzik ilgisi var. Tabii daha sonra çok farklı farklı farklı yerlere gitti yaptığımız şeyler ama. E, Onlar iyi hı -hı. deneyimlerdir. Çok yani. çok kesinlikle çok D iyi. Düğünler en güzel okuldur. Kesinlikle çok iyi. Yani bugün şunu söylüyorum ben her zaman. Böyle yaklaşık belki bin kişilik bir konser. Ee, ve işte bir topluluğun önünde bile şarkı bir türkü söylesem en arkadakinin gözünü görüp yani onun ne hissettiğini artık algılayabiliyorum. Bunun en büyük tecrübe bence o düğünlerden gelen tecrübe yani çok İllaki. eski kesinlikle. Bir de e, şimdi klavye çalmanın kendisi bile doğru dürüst. E, Artık kullanılmıyor, her şey evet. programlanmış oluyor. Aynen. Ama eski müzisyenler yani doğrudan çalıyor yani. Tabii bizim. tabii ben bizde öyle yoktu çok. Yani benim o çaldığım dönemlerde. Yani. Şu an çok fazla ilerlemiş durumda. Ee, daha sonra işte bir akordiona e, döndü olay. Ee, şimdi hala ben Trakya Üniversitesi'nde Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Anabilim Dalında e, uzman olarak görev yapıyorum. Çok yeni bir e, bölüm olgunlaşması büyümesi gerektiğini düşündüğümüz Edirne e, de Balkanların başkenti deriz Edirne'ye O noktada çok önemsediğimiz e, çok daha iyi bir noktaya gelmesini arzu ettiğim bir bölümde e, akademisyen olmak nasip oldu bana. Hayatımın ilerleyen döneminde müzik hayatımızda bu noktada e, döndü dolaştı. Böyle bir noktaya geldi. Sanırım 3 sene oldu değil mi? Balkan Araştırma Enstitüsü. Evet. 3-4 sene oldu açılıldı. Yani e, tabii e, Balkan Araştırma Enstitüsü evet. e, 3-4 seneden daha fazla sanırım. Ee, yaklaşık bir 3 yıldır ben oradayım. Evet. Ee, ama bizim işte Balkan müzik kültürleri anabildim dalı dışında. E, işte farklı alanlarımız da Balkan dilleri gibi, Balkan tarihi gibi e, bölümler de var tabii. Enstitü çatısı altında, Balkan Araştırma Enstitü çatısı altında. Oralarda ama hocalar Tabi e, tabi. Oralarda e, hocalar var. İşte Balkan Müzik Kültürü ana bilim dalında işte bir akademik olarak daha hocaya ihtiyacımız var. Buradan duyurulur. Buradan duyurulur evet. Ha, diploma lazım ama. E, tabii diploma <gülüyor> lazım yani işte doçent, profesör, yardımcı doçent işte o alanda çalışmış yapmış Hadi olan... araştırma görevlisi bile olsa olur. Tabii yani. <gülüyor> yani e, keşke bir profesör dostumuz başvursa da bir evet. aracı olsak. Evet. Varsa evet. da bir. Yani. Çok memnun ee, oluruz. Açıldığı zamanlarda e, yönetici bir dostumuzla görüşmüştük. Doğru hatırlıyorsam Sabri Bey'di galiba. Eski. E, orada yani enstitü bünyesinde çalışıyordu. Fakat sonra e, ilerleyemedi şeyler. Evet. E, diyaloglar. İnşallah bundan sonra daha sık etkileşim içinde olacağız İnşallah. karşılıklı. İnşallah. Çok memnun e, oluruz biz. Edirne'nin e, atmosferi çok güzel. Yıllar önce 2008'de ee, sen de tanıyorsun sevgili Cem Hoca var. Evet. Ee, KBB alanında çalışan. Evet ya. evet hocam e, buradan selamlarımızı gönderelim tabii. Evet, geçen olsun. sohbetinizi ettik hatta karşılaştığımız zaman. Çok tatlı bir insan. Evet sağolsun. Ee, Balkan KBB Kongresinde e, unutulmaz bir konser yaptık. Bizim için de unutulmazdı. E, Cem Bey de unutulmaz olduğunu söylüyordu. Hani insanlar farklı Milletleri aynı halayda, aynı horoda veya orada ne diyorsunuz? Evet. Ee, birleştirdik, güzel bir konser olduydu. Evet. 2008 yılında Meriç kıyısında. Ne açık, ne güzel, yani açık havada. E, o konuda tabii üniversite e, Trakya Üniversitesi'nde birçok bu anlamda Balkanlar Balkan e, gidip isimli kongreler oluyor tabi. Değil mi? Yani, tabii tabi. Uzaktı Bulgaristan, Yunanistan. Çok yakın yani bir 10 dakikada Yunanistan'a, 10 dakikada Bulgaristan'a gidiyoruz. Hatta işte Bulgaristan'da yemek yiyip kahveyi Yunanistan'da içip gelebiliyorsunuz. Edirne'nin böyle bir e, jeopolitik olarak böyle bir avantajlı konumu var tabii. Ee, eğer doğruysa vüzeler kalktığı zaman ikimiz kolaylaşacak bakıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama kalkmayacak bence vize tabii ki. Ayrı bir konu. Evet, yani o o şu an bizi aşıyor. Bir bakacağız, kalkarsa göreceğiz, kalkmazsa yine göreceğiz. Peki bu e, Edirne'den albümünden bir türkü daha dinleyelim mi? Sırada ne vardı acaba? Selahattin Tunca boyları e, aslında farklı sözlerle e, Balkanlarda okunan bir türkü. Bu sanıyorum TRT'den e, aldığım tabii, hali. Tabi tabi Treted. Değil mi? Aha, TRT'den aldığım hali. Aslında Edirne türküsü de değil ama Tunca Nehre Edirne'den geçtiği için hani TRT'de Edirne'ye kayıtlı bir türkü değil öyle diyeyim. Ama o albümde ona yer verdik. E şimdi o sınıflamalar tartışılır zaten. Tabii tabii yani. Ona, e, Aynen, çıkamayız. çıkamayız. bence de. E, Fatma'nın türküsü ona bakarsan Antakya'dan derlenmiş biliyorsun o. Aynen tabii çok Güzel. fazla var. Bizim sonra işte yeni yaptığımız Hanım Ayşem Eskişehir'den derlenmiş mesela. Doğru. Falan Ama o gibi. Eskişehir müziği gibi değil tabii. Yani. Tabii yani Kırım aslında Kırım'dan gelmiş oraya da. Ya, Hı -hı. Ya, eski şey, Eskişehir hem Tatar göçmenler bakımından hem de Bulgaristan'dan yani Balkan evet. göçmenleri de çok var. Yani şöyle bir e, istatistik var benim kulağımda olan ve bildiğim Hı -hı. Türkiye'de bugün 61 ilde Yaklaşık 38 buçuk milyon Balkan göçmeni kökenli e, vatandaşımızın olduğunu biliyorum ben. 61 ilde. Iğdır'dan tutun e, Hatay'a kadar, Van e kadar. Muş'ta Makedonca konuşan köyler biliyorum. Evet, evet. Aslında çok ciddi bir e, kitle tabii yani ülkede. Peki o zaman e, Tunca boylarında türküsünü dinleyelim. Bu e, Kosova'da da başka sözlerle söyleniyor. Ne bakalım Tunca boylarında tozdan domanda dunca Evet. Ee, şimdi okul sürecinde çoğunlukla Edirne'de kaldın sanıyorum. Evet. evet. Yani bu e, müziğe yönlenmen sonrasında böyle ne diyelim e, eski tabirle kabak çiçeği gibi açıldığın zaman içinde Edirne'de aktif bir insan oldum. Ee, yani biraz o yıllardan bahsedelim. Yani bu hı hı. sonuçta Müzik eğitimi almayan bir insan olarak yani alaylı bir gelenekten gelip evet. bugünkü e, hani uzman konumuna yükselme hikayeni istersen azıcık deşelim. Olur, olur abi. Şimdi dediğim gibi ben eğitim fakültesini bitirdikten sonra öğretmen olarak İstanbul'a geldim aslında. Burada da öğretmenlik yaptım bir süre. Daha sonra tekrar işte o yüksek lisans eğitim sürecinden dolayı Edirne'ye döndüm. Ama burada şöyle bir şey yaptım ben. Bu bahsetmiş olduğum düğünlerde müzisyenlik sürecinden sonra üniversite yıllarında ben şey yaptım. İşte klavye çalıyordum orkestralarda falan. İşte Haluk Levent falan işte bir olcan vardı bizim doktor abimiz. Hı hı. Edirne'de çok popülerdi. İşte onlarla müzisyenlikle hayatımı idame ettirdim üniversite yıllarında. Ama şöyle bir karar aldım. Popülerine eşlik ettin yani. Tabii öyle. tabii eşlik evet. ettim. evet. Ama şöyle bir karar aldım. Bu arada da halk oyunlarına e, e, bulaşma vesile oldu. Çok yakın bir dostum. E, hatta üniversitemizde doçent şu an Tuncer. Bülbül. E, sevgili dostum benim. Öyle bir şeye vesile Selam oldu. Yollayalım. Hı -hı, selamlarımızı yollayalım. E, ve şöyle, şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben üniversiteyi bitirdiğim zaman... ...bütün bu klavyeleri, elektronik bu aletlerin ...hepsini sattık. Bir tane dedim akordiyon alacağım kendime. E, yani akordiyon çalmaya başlamıştım ama... ...hepsini dedim... Sadece kendime çalacağım. Yani ben piyasada böyle müzisyenlikten hayatımı devam ettirmek gibi bir düşüncem yok dedim. Ve artık eğitim hayatı da bitti. Yoruldun sıkıldın biraz. Tabii Kulavya tabii işlemek. sıkıldım. O işler falan böyle hem e, işin müzik boyutu hem başka taraflarından. Akordiyon oradan. Ama bu Sen... konuda da e, şey olunca e, hep o anlamda müzisyenlikle ilgili ilişkiler olunca seni bırakmıyor bu sefer. Ya gel madem klavye çalmıyorum gel akordiyon çala döndü iş falan bir şeyler oldu. E şimdi akordiyon... Hı -hı. Edirne'de her durumda popüler ve çalan da bilmiyorum arttı galiba genel Edirne'de olarak Edirne'de çalan ak akordiyon çalan şöyle söyleyeyim ben akordiyonla ilgili en azından bana ne kim gösterebilir diye aradığım dönemde o dönemde yani 1997'lerden falan bahsediyorum 98'lerden bir Murat abimiz vardı akordiyon çalıyordu orada o da solakta ters çalıyordu. <gülüyor> yani o e, konuda kimse bana yardımcı olamadı aslında. Ben akordiyonu böyle baştan tekrar çözdüm kendim. Yani bir şey solak ilk koca solak diye. Yani. Ama yani şey de yapamadı. O noktada yardımcı da olamadı. Tek tek ben tabu o klavyeden olan e, birikimi, tek tek o işte basları e, hangisi hangi nota falan deyip kendim bir harita çıkardım böyle. Yani kendim <gülüyor> yenilik metot metod çıkardım kendime falan. Tabii halk oyunları yıllarca tabii uluslararası birçok organizasyona gittim geldim konserlerde verdim orada o halk oyunları ekipleri Ankara Üniversitesi ile Halk Eğitim Merkezi ile yani birçok böyle e, ekiple Koç Üniversitesi ile uzun süre çalıştım mesela son dönemde falan e, böyle e, o da bir çok farklı vizyon oluşturdu benim için tabii tabii yalnız e, Balkan çalmamışsındır Artvin Tabii tabii, çalmamışsın tabii tabii bütün o yöreleri falan çaldım akordiyoncılık yaparken Ajri. Tabii Her tabii, aynen, aynen öyle. Hı hı. Öyle bir müzisyenlik e, şey oldu. Ama bir taraftan da hep böyle sahneyle ilgili. Balkan kendi kökenimizle ilgili olan projeler hep vardı aslında. Onları e, böyle zaman zaman konserlerini falan yapıyorduk. İşte bu döndü dolaştı. Bu konudaki birikim artık patlamaya hazır hale gelince. Bu albümler e, yapmaya e, döndü iş biraz. Son 1-2 yıldır. Hem üniversitede geçince tek işimiz o oldu yani. Ben mesela gençlik spor müdürüydüm. Ee, Üniversite geçmeden önce 3-4 sene öncesi bir ilçede e, vekaleten öyle bir görevi yürütüyordum falan. Yani bir taraftan o işleri yaparken bir yandan öğretmenlik, yöneticilik veya bu konuda kamuda bu tip görevler devam ediyordu. Şimdi tabii üniversitede sadece bu işle uğraşıyor olmak bizi çok daha ileriye e, götürdü. E, o konuda işte hem araştırma hem e, bu konuyla ilgili etkinlik yapma anlamında da çok daha... ...şanslı bir noktaya geldik tabii. Stüdyo'da sen kurdun herhalde değil mi? Stüdyo, tabii Edirne'de stüdyo'da... ...stüdyo aslında bir arkadaşımın e, şirketi. E, ama o işin kurulum süreci ve o anlamdaki bütün e, şey bana ait. Çaba ve bilgi birikim bana ait olmuş oldu. Profesyonel bir stüdyo yapım firması. E, e, i̇lk yani. meyve de, e, senin oldu herhalde. İlk meyve bizim Edirne albümü oldu. E, sonra birkaç tane daha yaptık. İşte en sonunda Boğalı Kadın Türküler birazdan konuşuruz onu Evet. En son da o... tabi e, Tabii tabii. Adık yani. Adın e, tamam, yapmış olduk. Tamam e, o zaman Edirne'den de, e, son bir türkü daha dinleyelim. Sonra diğer albüme geçelim. Ne dinliyorduk Selahattin'ciğim? Edirne'nin mumları. Evet. Edirne'nin mumları. Galiba bilgiye ihtiyacımız var bu türküyle ilgili. E, tabii. E, Edirne'nin mumları TRT repertuarında veya herhangi bir repertuarda e, rastlayabileceğimiz bir e, türkü değil. En çok sevdiğim şey. Diyorsun. Evet e, aynen öyle benim de çok e, sevdiğim o albümdeki de en e, naif türkülerden bir tanesi bence bunu e, bu anne ve babası yıllarca Edirne'de öğretmenlik yapmış olan Edirne'li e, emekli bir hakim Erdoğan Gökçen'in e, arşivinden aldım ben e, bu şeyi anlatır hep Edirne'de şöyle bir söz vardır ya kızanın biz çok zahmet çektik. İşte çok bu savaşlarda insanların hep şu anlattır bu saray içinde bugün güreşlerin yapıldığı yerde insanların ağaç kabuklarını yemek zorunda kaldığı, süpürge tohumundan ekmek yapmak zorunda kaldığı gibi hep anlatılan bir şey vardır. Bu Türküler biliyorsunuz tarih ve sosyolojik belgelerdir. Ve bu o tarihi anlatan bir sözlere sahip bir eser. O yüzden benim için çok anlamlıydı buraya koymak. Edirne Türküler albümüne diyor ki yani, Edirne mumları mahsilenin onları hiç aklımdan çıkmıyor. Süpürge tohumları. O yokluğu, o o dönemki evet. çekilen sıkıntıları anlatıyor sözleri. İşte yani sonuçta kültür tarihidir Türkiye'nin sonunda. Aynen öyle. Dinleyelim. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkürler. E, ee, hemen merakımı gidereyim. Akordiyonun adı ne? Markası? Ee, bir tane Weltmaster var. Bir tane de Royal Standard var. İki tane akordiyon var. Weltmaster'ın hangi modeli hatırlıyor musun? Capris. Evet ee, bir modeli. Ee, Royal Standard e, ağırlıklı olarak cihazcılar kullanıyor biliyorsun o. Şey. Pek kolay o 80 sek bas bir akordiyon ee, o. Onu hatta onun şöyle bir hikayesi var. Ee, kısaca Anlatayım. Tabii. Ee, ben onu bir Bulgaristan'da ateşelik yapmış birinden almıştım. Çok tertemiz bir akordiyondu böyle. Ee, ve burada öğretmenlik yaptığım dönemde ikinciye böyle memuriyetten ben böyle istifa ettim falan tekrar döndüm. Ee, o dönemde burada Esenler'de bir okulda çalışıyordum. Ee, orada bir müdür yardımcısıydım okulda. Arabamdan çaldılar bu akordiyonu benim. Vay vay vay. Camını kırıp arabanın. Ee, ve o kadar böyle üzüldüm ki çünkü uluslararası belki böyle 30-40 tane organizasyona gitmişimdir. Dünyanın değişik yerlerinde o akordiyonla manevi tarafını anlatamam size. Çok üzüldüm tabii tabii bu arada başka şeyler de çalındı yani bilgisayarlar bilmem ne ara arabadan. Hanımın eşyaları işimi falan. Ee, ondan sonra tam bir yıl sonra bu akordiyonu burada tünelde bir müzik mağazasında satılırken buldum ben. Vay vay vay. Yani geldim dedim ki bu benim ya olur mu? Kötüldüm. Ee, ya dedim bak şurasında şöyle bir çizik var. Burasında bu var. Hatta bakmadan şey yapıyorum. Yani e, bir yıl sonra bana geri döndü Akordiyon. Mutluluğumu anlatamam. Yani Tabii e, dükkan sahibi iyilik yapıp para almamazlık yapmamıştır. Yok dükkan sahibi para al alamadı yani. Alma şansı olmadı. Çünkü <gülüyor> bütün kaydı kuydu olunca hatta çok tedirgin oldu. Çalıntı olduğu falan ortaya çıkınca onun için de büyük sıkıntı olacaktı. E, ama tabii onun işte Yurt dışına aldığım e, askıları, işte çantası mantası, bir sürü şeyleri vardı. Onlar için tip para yapacak şeylerdi. Onlar ayrı satılmıştı falan. Çıplak haliyle akordiyonu geri aldık yani. Ne şey, Tarihin tecellisi diyelim. <gülüyor> Aynen öyle. Her çok... zaman bu kadar <gülüyor> e, mutlu son. tabi tabi yani çok. E, dedim ya böyle e, hani şey derler ya, işte helal para ile alınmış falan. Aynen, Aynen öyle yani döndü dolaştı bize geldi. E, Kaç rojüstr var onda? Sek e, beş. Beş. Hı -hı. Onda çeşit var. Edeneye geldiğimizde bakarız. stroya standart yani kendine özgü güzel sesi olan bir. Evet evet. şeydir, mattır. çok parlak değildir. Evet sanıyorum. evet. Ben ben de çok seviyorum onun e, tonlarını falan. E, yani işte 80 bas falan sahnede falan da ayakta e, çalacağım zamanlarda onu tercih ediyorum. 120 bas diğer welby e, şey yapıyor. Çünkü ayakta falan e, da çalıyorum mesela konser evet, süresince evet. bazı dönemlerde. Valla ben de. Biliyorsun Dalape var şimdi. Belki görmüşsündür televizyon Hı -hı, şeylerinde filan. Ee, 15 kilo. Yani işte yani dedim ya. Ama bir tane daha böyle bir akordiyon falan da senin önerinle bir akordiyon daha alabilirim. Yani böyle bir şey. Onu tartışırız sonra programdan sonra. <gülüyor> Bunlar teknik konulara çok girmeyelim. Dinleyenleri sıkmayalım. Yani. <gülüyor> Peki. hanım e, eşe albümünü biraz konuşalım. Hı -hı. E, aslında şöyle bir ortak tarafımız var. E, yıllar önce tabi türlü türlü projeler geliştiriyorsun. Bu projelerden bir kısmı oluyor, bir kısmı olmuyor. Evet, evet. Ee, kafamda olan bir projeydi bu senin yaptığın şey. Kadın isimli. <gülüyor> ee, yani Rumeli kızlarına evet. diye bir ithafta bulunacaktım. Öyle bir e, başlık koyacaktım. Evet. Bol yani e, kadınlar için. Yani benim tespit ettiğim 80-90 tane sadece buldum ben. Yapacağım. Rumeli'de mi Tabii. yoksa? Rumeli'de, Rumeli'de. Ee, i̇şte. Rumeli'de. Yani 90'ın üstünde buldum. Bu da aslında çok eski bir proje benim de. Adı Kadın Türküler diye konserlerini yaptım ben bunun. Evet. Hatta geçen yıl yayınlanacaktı ee, bu albüm aslında ama... ...işte o şey malum o Özgecan olayı falan oldu ya böyle. Ben de takıntı yaptım bunu 8 Mart yani Kadınlar Günü'nde hep yayınlayayım diye. Ona çok yakın bir tarihte öyle bir olay gerçekleşmişti hatırlıyorsanız. Çok etkilendim ondan böyle çok fırsatçı gibi çok böyle sanki o döneme yapılmış gibi... Olacak diye projeyi işte durdurdum. Açık. Yani böyle ben de şey yapmak istemedim açıkçası. Biraz Tabii Bir yıl kadar. Biraz daha eksik şeyler de vardı zaten. Hani bir zaman da kazandık ama aslında yetişecek noktadaydı. Sonra vazgeçtim ben de. Bu seneye kaldı yani. <gülüyor> Burada aklımdadır. Kimler var? Yani Ayşe var, Kajibe var. Bu, bu albüm Pakize değil mi? var. fakizem var, Hanım Ayşem, Kadriyem, Remziyem, Nuriye'm. E, ...kazibem zaten çok güzel bir hediye... ...türkü biliyorsun... E, ...yani yaklaşık işte... Re, ...remziyemi söyledim mi... ...yani bir 10 tane... ...14 e, tane falan bu albümde şarkı e, var... ...10'dan şarkı var Hı -hı. zaten albümde... ...tabii... Pakistan Fadimem var... ...işte Fatmem var... ...ağlama Fatmem... Tabii, evet. e -hı. E, ...işte o, o Fadimem de... ailetme beni olarak bilinen bir türküyü de... ...Fadimem ismiyle aldık aslında şeye biz... E, ...hani Fadimem onda geçiyor falan diye... Hayret be e, Fark e, etmez. Evet. evet. Sonuçta ya öyle bir ismi oldu. geçiyor. Tabi geçiyor. Zaten hani içinde geçiyor diye gelince çok fazla var. Daha hani bizim en çok bilinenler Ramizem var, Süleymem, Keremem falan yani doğru. E, doğru. Güldaniyem çok doğru. fazla. Bir de şimdi burda şöyle bir özellik var. Ayşe değil Ayşem, Fatma değil Fatmem. Aldığım eserlerin isimleri, işte Remziye değil Remziyem. Hepsinde bir sahiplenme var yani. Evet evet evet. Yani e, o da çok güzel. Bence de. Ne dinliyorduk şimdi Selahattinciğim? Evet, Remziye mi e gelmiş sıra? Evet. Ee, önce Faruk Yılmazdan duyduk bu türküyü. Ee, sen daha önce duymuş muydun bilmiyorum tabii, tabii, ama. Tabii tabii. İlk Faruk abi seslendirdi. Evet. Ee, bu da Evrim Kaşıkçı'nın yorumunu dinleyelim bakalım. Dostlar, e, açık radyosu radyodasınız, Tunanın beri yanındasınız ve Edirne'den konum, müzisyen, araştırmacı, akademisyen, evrim kaşıkçıyla sohbet ediyoruz ve Hanım Eşi adlı albümü dinliyoruz. E, biliyorsun. Adı, benim, adı, e, adı kadın Türküler. Ha kadın Türküler mi tam? <gülüyor> adı adı kadın Türküler. Adı kadın Türküler. Evet evet. Ben evet. yani okuma yazama bilmiyorum biliyorsun. Evet. <gülüyor> Şimdi e, aslında benzer alanda ama tam ters istikamette. Yani kadınların e, yazdığı türküleri biz yıllarca seslendirdik biliyorsundur belki. Kadın, evet evet biliyorum. Kadın tabii. ağzı Hı -hı. türküler evet. projemiz var. Hı -hı. E, umarım her şey yolunda giderse bir de televizyon programına dönüşecek bu. İyi, ne kadar güzel. E, Tabi ilgiye çok ihtiyaç duyan bir konu. Çünkü Bizde hep derlemeler erkeklerden yapılmış çoğunlukta biliyorsun. Evet. Yani kadınlardan yapılan Türklerin birçoğu da yine hani aslında e, erkek mentalitesini gösteren yani Türkiye olarak bilinen sevilen şeyler ama kadının duygusunu göstermeyen Türküler. Evet. İşte ben o e, kalabalıktan Türkü kalabalığı içinden yani kadınların e, mentalitesini, onların ruh durumunu gösteren Türkleri seçip e, bir televizyon programı şeklinde ki zaten geçtiğimiz yıllarda Koramızla e, çok güzel konserler de yaptık. Bu da başka bir bakış açısı. Evet, yani evet. bunların irdelenmesi, herkesin kendi tarafından irdelemesi bence son derece faydalı. Yani ben bu ülkede kadınla ilgili ve kadına yönelik yapılacak olan her şeyi çok önemsiyorum. <gülüyor> yani bugün hakikaten bu ülkede kadının durumu ortada. Yani bizde en küçük bir... E, duyarlılık, bu konuda bir algı yaratabilmişsek ne mutlu bize. yani analarımız, Anamız kadın, karımız kadın, sevgilimiz kadın. Yani çok güzel bir yani şey. Dünyanın, yani. yani dünyanın yarısı kadın diyorum ben. Yani en başından Dünyanın yarısı kadın. Ama her gün karşımıza mutlaka bir tuhaf haber çıkıyor evet, kadınlarla evet. ilgili. Maalesef. İşte işlenen suçların cezasız kalışı, evet. öldürülen kadınlar, şunlar bunlar. Yani hepimiz Böyle kulak kulağımız kirıştı. Bakalım maalesef. bugün nerede ne olacak diye bekliyoruz. Evet maalesef. maalesef. Evet e, zamanı güzel kullanalım biraz daha dinleyelim bir şeyler daha dinleyelim albümden. E, bu senin besten? Tabi tek beste o bu albümdeki adı Kadın Türkülerdi. Yani, dokunaklı beste. geldi bana. hoşuma gitti. Evet. E, ya o onu da kısaca. Bahsedeyim istersen. Tabii. Da. Tabii. bu e, Yılmaz Gürbüz var. Yine bir mübadil e, çocuğu olan. Hı -hı. Avukat İzmir'de yaşıyor. Buradan e, selam ve saygılarımızı gönderiyoruz ona da. E, onun Mübadiller isimli bir romanı var. O romanın e, içinde bir ağıt olarak sözler yer alıyordu. Benim de orada bir hocamın da ilgisini çekmiş. Yine biz gibi göçmen. Ya bak ne kadar güzel bunun sözleri falan diye bana gösterdiği zaman. Ben de çok etkilendim. Romanı da aldım okudum da. Ondan sonra o sözler şunu anlatıyordu. Şöyle bir şey var çok etkilendim. Diyor ki Şam'da mı Trablus'ta Yemen'de Muş'ta mısın? Yani hangi cephede olduğu belli değil. Oğlunu askere göndermiş. Gerçek hı hı. bir hikaye bu e, romandan. E, ve kocasını Kırım Savaşı'nda kaybedip e, Selanik'e yerleşiyor. Selanik köylerine. Bugün Kayalar. E, işte Kayalar, bölgesi. Kayalar bölgesine. Oradan da o Tatar teyze kitaptaki ismi de. Tatar teyze neredesin oğulcuğum diye. Oğluna bir ağıt yakıyor. Kitapta sözleri var. Ee, anne ve teyzesinden öğrenmiş sözleri. Bir kısmını düzenlemiş avukat Yılmaz Bey. Ha yani kendi onu, yazdığı sözler değil. Kendi yazdığı sözler değil. Yani evet. ondan dinlemiş. Tabii o düzenlemiş, düzeltmiş biraz. Yani sözler tabii, aslında tabii. anonim. E böyle bir, ben de onu bana hissettirdiği haliyle böyle e, bir beste haline geldi. Bilelim ne kadar becerebildiysek. Ama çok duygulanmıştım yani okurken de, yaparken de öyle diyeyim. Gönlüne sağlık. Çok sağ ol. Dinliyoruz. Gönlüne sağlık Evrem'cim. Çok teşekkürler. Evet zaman hızlı geçiyor sohbet edince. Ee, evet. Artık beş tane mi çaldık altı tane mi çaldık, şey yapamadım takip edemedim. Ee, ama gayet keyifli kendi evimizde oturur gibi e, muhabbetimizi yaptık. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için katıldığın için. Yani ben ee, teşekkür ederim. Yani böyle bir e, fırsat hem de... E, böyle bir vesileye de yüz yüze gelmiş olduk tanışıyoruz yıllardır ama yani çok keyifli oldu. Bence de. Çok teşekkür ederim. Bence de. Arkasını Karsı. getiririz farklı i̇nşallah, projelerle inşallah. İnşallah. Çok memnun olurum. Belki şimdi bizim şeyimiz var. Yaklaşık Mayıs ayında bir e, üniversitemizin bir şenliği var. Orada bir gece e, benim bir şeyim konserim olacak. Ama onu belki birlikte yaparız. Onu da şimdi programdan i̇nşallah, sonra İnşallah. Onu oluşup, projelendireceğiz. Projelendirelim beraber. inşallah. Birlikte bir, çok iyi olur. Çok hızlı bir bakışla. Olur. Evet. Zamanımız az çünkü. Hı hı. Peki o zaman son parçayı dinliyoruz. Yine e, veda ederiz. Evlerinin tamam. önühandır. Bu artık hepimizin bildiği. Evet. E, yine e, bu son albümden. Tabii bu normalde bu albüme girmeyecekti ama yapmıştık bunu. Hadi dedik dinleyenlere bunu da e, bu albümde yer verelim diye. Yani bu böyle bonus track diyorlar ya böyle. Tabii tabii. <gülüyor> bir de, de şey diyorlar bir defa e, kavramı bozmakla bir şey olmaz evet. değil mi <gülüyor> yani yani <gülüyor> dinleyelim oldu Meslek kareleri balı yayın. Aydınlı obla da gel, şanları topla gel, cebini yokla da gel. Aydınlı almı güzel, levleri bal mı güzel, yerdanı benli güzel. Aydınlı obla da gel, şanları topla gel, cebini yokla da gel. Aydınlı almı güzel, levleri bal mı güzel, yerdanı belli güzel. oda gel çebili oglada gel ay dimi anlı güzelleri ballı güzel yadanı belli güzel ay hopla da gel şalmırı toplada gel çebili da gel ay dimdi anlı güzelleri ballı güzel yadanı belli güzel Adı Kadın Türküler. Doğru mu? Evet. <gülüyor> ee, Evrim Kaşıkçı'nın son albümünden, ikinci albümünden Evlerinin Önü Handır'la e, bitirdik bugünkü programımızı. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Ee, geldiğin için Edirne'den e, öyle veya böyle yani il aşırı diyelim. Evet. <gülüyor> ee, kalktın geldin. Te çok, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah daha... E Sık böyle görüşürüz bundan sonra bir başkanlık Aynen, Aynen, oldu. aynen. E, değerli dostlar, telefon numarasını hatırlatıyorum size her hafta olduğu gibi. Program sonrasında 15 dakika bana ulaşma şansınız var. Tabii evrimede ulaşma şansınız var. E, 0212 343 4040. 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz 15 dakika için. Ayrıca e, Facebook'lardan, Twitter'dan. Bana ulaşma şansınız var. Web sayfamdan ulaşma şansınız var. Ve son olarak da yine anımsatayım. tunanimberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem de bundan öncekileri e, istediğiniz zaman e, dinleme şansınız var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. E, Selahattin'e de çok teşekkürler. Tekrar teşekkür ederim evrim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. să-n spuni n-aioc când săvii să mai